Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübersi Modern Sabahlar devam ediyor Radyolarının başındakilere Bir kez daha günaydın diyoruz ve müjdeliyoruz Cuma sabahındayız bütün işler, güçler bitti. Bitmeyenler de birikti. Bir taraflı duruyorlar. Onlar pazartesi güne kaldı. İş etmeyi, sevgili dinleyiciler. Yapılan bir araştırmaya göre dünyayı siz kurtarmayacakmışsınız o yüzden. Ama bunları yetiştirmem lazım falan filan o kadar da şey değil. Hatta yetiştirenlere madalya takılmadığı da açıklandı. Yani madalya takılmıyor ama yine bir fark oluyor. Yani onlar, onlar, onlara farklı davranılıyor yani. Ben farklı burada yetiştiremeyen adam lar olarak konuşuyorum yani onlar adına konuşuyorum İş yetiştiremeyen adamlar mı yetiştirenler adına mı konuşuyorsun? Hayır yetiştiremeyenler adına. Yetiştiren yine de bir adam... fark oluyor yani onlara farklı davranılıyor yani sanki çok önemli bir şeymiş gibi yani, <gülüyor> yani yani yetiştirenler adına ne konuşacağım ya onlar zaten işler güçler yine tıkırında yani tıkırında hakikaten de yani işlerini günü gününe yapmanın Ondan sonra e, düzenli çalışmanın, tertipli olmanın, mesaisini e, tam anlamıyla doldurmanın mükafatını aldıklarını zannediyorlar ama sadece işlerini yetiştiremeyenlerin ve işlerinin saldıyanların haklarını gasp etmiş oluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <Bence>. <gülüyor> lütfen e, işlerini Daha tamamen mesela... zamanında yapan, burada e, zamanda yapanlara e, dikkat çekmek istiyoruz. Yani onların dikkatini çekmek istiyoruz. Lütfen biraz ağırdan alın. Evet bu yani. kadar hızlı çalışmayın. Yani bakın zamanında bizim büyüklerimiz çok çok hızlı çalışsalardı, böyle bir böyle hızlı hızlı bütün işleri yetiştirselerdi, şey Bugün yapsalardı. Bugün yapacak iş kalmazdı hiç insan olduğuna. Hem iş kalmazdı hem de yani bu adamlar bu kadar cumartesi pazarları da çalışsın da daha fazla ha. iş çıksın falan filan gibi şeyler olurdu. Yani e, yani lütfen biraz ileriye de düşünelim. Biraz yani. sallayalım. Biraz sallayalım lütfen. Ya en azından pazartesiye kadar sallayalım hafta için bir şekilde halledilir. Bir deneyin ya onu da bir deneyin. Onu da bir deneyin yani. Yani bir oturduğunuzda işlerinizde bilgisayarın karşısında biraz daha Facebook'ta vakit geçirin. Efendim gidin internetten gazete okuyun. ki zaten okulmuyor. Bilgisayarlı iş ortamlarında yapılan iş o kadar az ki. Çevremdeki insan hepsi benim gibi tembel ondan mı bilmiyorum ama. Yani bilgisayar <gülüyor> yok, yok, herkes aynı zaman. şeyi söylüyor. Oturduyuz bütün gün vakit dolduruyoruz falan diyorlar. Ya, ya da bilgisayarı kaldırsınlar eşek gibi herkes çalışsın. Ne olacak bir masanın bir, üstünde ne olacak de, bilgisayar olmayınca? semaver tipi bir şey olabilir. Çay. Ya yani çünkü çaylımsa de çok şey oluyor. <gülüyor> dekor, dekor semaver mi yoksa bildiğin çaylı mı? Çaylı, çaylı. Hmm. Herkes evinden bir şey yapıp getirse. Kermes Bursa şirketin karı artar. Her masada da semaver olmaz ya. Yani onu onu iyi bir organize etmekten. Mesela semaver bugün... olacak birinin masasında mercimek köfte, öbürünün masasında kısır. Diğerinin masasında mesela domates salçağı, tamam. ötekisinde kat otoparkı. <gülüyor> Hepsinde böyle... <gülüyor> eşkili latte olacak. Eşkili <gülüyor> <diyorsun. gülüyor> latte. Böyle şeyler. Bugün bugün bunu düşünüyor ya. Çünkü herkesin ofisi farklı, iş yeri farklı, değişik yani. Kaç tane masa var. Her, her iş yerinin kendine özgü kuralları var yani. Mesela üç masa olur da mesela çiğ şey atarsın, mercimek köfteyi atarsın. Onun yerine başka bir şey koyarsın. Birleştirirsin <gülüyor> masanı. <gülüyor> Masaları birleştirsin. Grup hasta koyarsın. Birleştirsin. Gibi gibi. Bugün e, Cüneyt Özdemir'in bebeği oldu dün. Tebrik e, ediyoruz. Tebrik ederim kendisini. Mutluluklar dileyelim. Onu anmak için istersen e, hazırladığımız küçük... <gülüyor> yani e, skeci yapalım. Ne dersin? Tabii ki elbette. E, ne diyelim? Uzun ömürler dileyelim. Anneli babalı e, büyümesini sağlıklı büyümesini dileyelim. Hatta şöyle Allah analı babalı büyütsün. Ben dün Cüneyt Özdemir'in best of'u vardı. O yüzdenmiş demek ki. Tabii sabah evet. Sabah senden öğrendim olayı. Evet. Yalnız Cüneyt Özdemir'de galiba böyle bir bir adam adına bir üzüldüm. Çünkü o yani bazı şeyleri içine atıyordu. Mustafa Topaloğlu'yla bir röportaj. Mustafa Topaloğlu'nun konuk olduğu bölümden bir parça vardı. Evet. Ne dün diyor? Hiç gülmeden dinledi yani hiç gülmeden diyorum. Jönet Özdemir şey bir adam değil. Karşısındakinin saçmaladığını anlamayacak bir adam değil. Ya da benim e, anlamadığım herhangi bir şey geçtiğini zannetmiyorum o sohbette. Aslında çok derin bir şey konuşuluyordu da sen anlamadın diyecek adam yok. Yani geriye tek şey kalıyor. Mustafa Topaloğlu'nda bir durum var. Mustafa Topaloğlu'nda bir durum var. Yani Mustafa Topaloğlu da her zamanki gibi e, konuşuyor. Bir şeyler söylüyor falan filan. Aynı cümle içinde aynı kelimeleri değişik sıralara karşımıza getirerek anlamda bir şey söylediğini zannediyor ee, mu? Zannediyor. Daha Belki de zannedeceğimizi söylüyor. zannediyor evet. falan da olabilir. Ve Cüneyt Özdemir bunu hiç gülmeden dinledi. Ben sırf ona baktım yani. Ne zaman patlayacak? Ne zaman şey olacak? Demek içine atıyor. Çok korkunç. Yani iş stresi bir tarafa. Eminim o medya dünyasında, televizyon dünyasında deli gibi bir stres vardır. Bir koşturma vardır. Onun üstüne bir de Saçma sapan konuşanlara gülmemek için içine atma ama yani şey de değil. Ne bir dudağı kısırması vardı, ne bir kulağının... Başka şeyler düşünüyor ya. Ve diğer programdaki konunun söylediklerini düşünüyor olabilir. Önümüzdeki Yo, hafta kim çağıracağım diye soruluyor. düşünüyor. Soru soraracağım. Tamamen soru. kendini soyutlayıp başka bir dünyaya gitmek olabilir. Soru sormak Gülmeden. dinlediğini göstermiyor ki. Soru sor, soru sor... yani konuş cevabını verdiği şeyle ilgili bir soru soruyorsa dinliyor dersin de. Soruyu sordun, bıraktın. Yok yok öyle de değil. Ben ona da baktım. Acaba konsantre oldu başka bir yerde mi şu anda? Heh. Yok bayağı dinliyordu. Anlamaya çalışarak dinliyordu üstelik. Anlaşılmaz bir şeyi anlamaya çalışmak da zaten şey azap gülmedi gülmedi ben dedim midesinde vuracak bir şeye vuracak hakikaten. Aklı demek ki... E, Çocuktaydı belki sırada, evet. Eşinde Çocuktaydı. Tabii. Neyse, e, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiş. Onu tebrik edelim ve... E, bir skeçte ona, de bir skeçte bulalım. Bir e, analım. Önce Dilbera'yı, sonra Cüneyt Öztürk. Evet, peki e, hapishanelerde en çok hangi şarkı isteniyor sizden? Zorunda mıyım? Ay bir dakika. Hangi şarkı isteniyor yani? E, bir söyler misiniz bize? Zorunda mıyım? Hayır tabii ki zorunda değilsiniz ama yani hangi şarkılar e, söyleniyor? Zorunda mıyım? Hayır programın 5 ve 1K olduğu için yani ben araştırdım. Hangi şarkı isteniyor? Zorunda mıyım? Hayır tabii ki zorunda değilsiniz ama ne, neden neden isteniyor ne oluyor? Hangi... Zorunda mıyım? Ha... <gülüyor> Hangi şarkı isteniyor yani en çok beşleden bir konu olduğu için hazırlık sırasında ben bunları hep araştırdım. Hangi şarkı isteniyor? Zorunda mıyım? <gülüyor> Hangi şarkı derken yani tabii ki zorunda değilsiniz sizi zorlayacak halim yok. Şarkının adı zorunda mıyım? Çok güzel oldu. Bu sefer ben seni biraz zorladım. Yani bakalım kaç defa aynı lafları söyleyebileceksin diye. Şahane oldu ya. O zaman Mustafa Topaloğlu'nun yazılımla donanımı karıştıran açıklamasıyla bitireyim ben? Hepimiz... Yazılımla bir... donanımı karıştıran açıklama mı yaptım? Şöyle bir açıklama. Ona ne gülmedi de? zaten. Hepimiz büyük bir yazılımın içinde çarklarız biliyorsun büyük bir yazılım. Olabilir, tamam. Olabilir, evet. Çark olunca donanıma giriyor diye bir <gülüyor> durum yok mu? <gülüyor> Doğru. Ve sadece bu iki kelimeyle bir paragraf hazırlandığını düşün. Bu iki kelimeyi kullanarak bir paragraf hazırlayınız. Şeyini hiç gülmeden de Helal olsun Ceyfaz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar. Bir de bir de bir de. kadar güzel bir şarkı diyoruz sevgi dinleyiciler. Böyle şarkılar dinlediğimiz zamanlarda. 9.37 oldu saatimiz modern sabahlar devam ediyor. Espriler şakalar garıla buyursunlar efendim. Espriler şakalar bir yere kadar sanat, ee, sanat Sanatoloji duruyor sanat olucu okuruyoruz. E, çaprazlama sanat şey yapacaktık ajandası. Hı hı. Onu ikinci şey elimizde olmadığı için yapamıyoruz. <gülüyor> Biliyorsun bugünlerde Ankara'da devam eden iki festival var. Evet. Bir tanesi Ankara Müzik Festivali dün başladı. Açılış konseriyle ee, ha sen de var mı? Tabi. O zaman hadi şey yapalım. Şimdi bende de 30 Sanat Festivali var. O da devam ediyor sevgili dinleyiciler biliyorsunuz. 13. 30 Sanat Festivali Otu'da gerçekleşiyor. Ee, Ankara'mızda iki festival var. Hadi şey yapalım ege. Çaprazlama mı? Çaprazlama yapalım. Keşke 30 Sanat Festivali bende olsaydı. Ben 30 Sanat Festivali'nin daha çok seviyorum. <gülüyor> Maalesef bende. Otlu Sanat Festivali elinde tutan otlu otobüslerine binebiliyor bir süre sonra biliyorsun değil mi? Biliyorum ya ondan zaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> 6 Nisan bugün ne var elinde senin? Bugün elimde Kamerata Salzburg konseri. Nerede? Avrupa'nın hatta dünyanın sayılı olay orkestralarından biri olan Kamerata Salzburg dünyaca ünlü konser salonu Salzburg'un Salzburg'unda ev sahibidir. <gülüyor> 6 Nisan 2012'ü. Kafayı onlar orada. Bugün saat 20'de Otlu Kültür Kongre Merkezi'nde e, A salonunda uzun uzun anlatmayacağım ben. E, tek bir isim söyleyeceğim. Ahmet Kaynici gitarist. listeli. Saat 20'de değil mi? Saat 20'de. Önümüzdeki hafta da var Ahmet Kaynici'nin evet, listeli. Bugün, onu eğer oldu hatırlatalım da denk getiremezseniz 13 Nisan haftaya bugün yine Cuma akşamı Ahmet Kaynici izlenebilir. Otlu e, Kültür Kongre Merkezi'nde. Evet geç. Cumartesi hangi konserler bekliyor bize Ankara Müzik Festivali'nde. şu e, Şura Salonu'nda Ankara Müzik Festivali'nin konserleri. E ee, Rojas ve Rodriguez Flamenco topluluğu. Flamenco Roha, toplulu. Rojas da o okul. Rojas ve Rodriguez Flamenco topluluğu Flamenco sanatını dansla birleştiren Rojas ve Rodriguez Flamenco topluluğu uluslararası alanda geniş bir izleyici kitlesine sahip. Ee, bende de biletleri çok az... varmış. Bende de çok az biletleri kalmış bir e, etkinlik var ama e, sendeki gibi hep müzik, hep müzik değil. <gülüyor> ot, sanat bu da dans ama yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha. E, ot Sanat Festivali'nde bir tiyatro oyunu var yarın. E, soğuk bir Berlin gecesi saat 15'te ve saat 20'de iki kere matine suara oynuyorlar. Evet matine suara oynanacak 7 Nisan Cumartesi yine Türk Kemal Kurdaş salonunda gerçekleşecek bu da. Pazar günü. Pazar günü mü? Aha pazar günü ot Sanat Festivali'nde aktriz flamenco topluluğu konseri var. Vay canına! Flamenko, flamenko'ya doyacağız desene. De. Flamenko'ya Ankara olarak doyacağız. Hastası olanları düşünerek Cumartesi o konser var, Pazar'da bu var diyerek bak güzel program yapılabilir. Paza Ankara Müzik Festivali'nde flamenko izleyenler, Pazar günü Ottu Sanat Festivali'nde olan flamenko'ya doysunlar. Evet. Ne flamenkocularıymış onlar? Akdeniz Flamenko Topluluğu. Hoppa! Yeterli herhalde isim. Doğru. Pazar günü de Netherlands Blazers Ensemble. Tahmin ediyorum Hollanda'dan geliyorlar. Veya uh, Netherlands Blazers Ensemble. Ensemble'un konserleri he, her zaman güzel olmuştur. Türkiye-Hollanda ilişkilerinin kaçıncı yılı? Kapsamında. Türkiye-Hollanda ilişkilerinin e, 25. yılı. Hmm, çık biraz. E, 74. yılı. Çık. E, 124. yılı. Çık. E, 200 25. yılı. Çık! Oo, bayağı çıkıyoruz. 400 o yıldır ilişkimiz varmış. Türkiye-Hollanda ilişkisi. Türkiye-Hollanda ilişkilerinin 400 yılı kapsamında gerçekleşen bir yerde hata var ama neyse. <gülüyor> yani onları değişmiyoruz. Ankara Müzik Festivali kapsamında. Doğru, evet. Yani Türkiye olarak değildi büyük ihtimalle. Belki <gülüyor> Ee, Büyük ihtimalle değil. Öyledir. Evet. Yılı kapsamında, gerçek, yılı kapsamında evet. gerçekleşen ilk etkinlik olan nefesli çalgılar topluluğu 1959'dan günümüze süre gelmiş bir gelenek. Üflüyorlarsa. Oldu. 59'dan beri üflüyoruz. Yaklaşık kaç üflemeli çalgı? Kaç üflemeli çalgı olabilir? Üflemeli ensemble dedin değil mi buna? Hı hı. O zaman abi e, 46. 20. Yeterli. iyi. İyi iyi sanatçıyla 20'si de 20, yeterli. 20 üflemeli yeterli olur. Perküsyon ve kontrabası buluşturan efsane topluluk Netherlands Blazers Ensemble Hollanda'nın en renkli üflemeli orkestralarından biri 8 Nisan 2012 Mepşura salonunda saat 20.30'da sahneye çıkıyorlar. 9 Nisan'da da Ottü Sanat Festivali kapsamında pazartesi günü saat 20'de Seslerle Anadolu müzikli oyun var. Hem, hem tiyatro hem müzik şahane bir şey. Kişi bir arada. 10 Nisan'da Borusan Quartet'in konseri var. Ne sen bana ansamla hava atmaya çalışıyorsun? Saat 20'de Salı akşamı Otlu Kemal Kurdaş Salonu'nda gerçekleşecek. Bunlar hep Ottu Sanat Festivali kapsamında sevgili dinleyiciler. Bu arada 9 Nisan 2012 meşhur Salonu'nda yine Music Masters on Air Salih Can Gevrek piyano resitali var festivalin 5. gününe genç bir yetenek olan piyanist Salih Can Gevrek damgasını vuruyor. Henüz 19 yaşında olan genç yetenek aldığı ödüller ve verdiği konserlerle kendinden oldukça söz ettiriyor. Pek güzel konser olacağı benziyor. Evet. Yani gerçekten öyle. Ee, onun dışında ee, Julio Almeyda gitar destali var. Gitara da doyacak. 30 saat festivali doyacağız. takip evet, edenler. Güzel. Çarşamba akşamı. Ee, Salı günü, ferhangi şeyler olduğundan dün de bahsetmiştik. Perşembe akşamı Can Çakmur Piyano Rejistleri var. 19 Nisan Perşembe akşamı ve 20 Nisan'da Kapanış konseri var. 20 Nisan 2012 Cuma saat 20. Oti Kemal Kurdasyon'da Emrah'ın halıcı ve Ankara müzisyenleri... Kimmiş sunucuları onun? Eli, yani müzisyenleri az çok biliyoruz. 50 yılın rak konseri deniyor. Bu sene 7.si gerçekleşiyor artık. Çok güzel şarkılar oldu. çalınıyor o... Her sene hakikaten de çok güzel bir repertuarla çok iyi müzisyenler müzikseverlerin karşısına çıkıyor da Emran sunucusu kim? İşte Emran Alıcı ve Ankara Müzisyenleri konserinde artık gelenekselleşti. Gelenekselleşmeyen tek bir şey var sunucuları. Sunucuları gelenekselleşmedi yani. O bir festivalin şeyi... Yani e, her sene değişik değişik evet, sunucular. Bir, evet, 7. yılı bu sene. İlk sene bizdik ama daha kaliteli sunucular bulundu. Daha iyileri bulundu. İlk sene bizdik ya, ikinci ilk sene bir, Yok, bir, bir sene bizdik yani. Sene, evet, i̇kinci sene. Ondan sonra sene? her sene daha kalitelileri bulundu. Bulundu, tekrar... Şimdi dolaştı çıta. Biz yine... mi kalitelileştik? Ara? Yani belli bir kaliteye ulaştık da tekrar çağrılmayı mı hak ettik? Yoksa festivale mi salladılar? Yok canım festival sallanır mı ya? Fest o zaman festivali... biz bayağı kaliteli o. Yani abi. o da değil de ben, ben şey gibi bir şey duydum ama çok da dillendirmek istemem. Herkes aranmış da. Aha. Herkesin işi gücü Sonu... varmış, şeyi varmış çok özür dilemişler falan filan. En son o zaman bunları arayalım diyerek arandık diye duydum hmm. ben ama pek de inanmak istemiyorum yani bu duyduğuma. En son bizi gerçi Emrah abi bizi haftalar önceden aradı. İşte zaten diğerleri bir sene de önceden abi. bir <gülüyor> sene önceden normalde sunucular belli oluyor. Haftalar önceden araması bile Bizim... yani en büyük göstergelerden biri gibi geliyor bana ama yani, Ama sonuçta yine kim sunuyor ona bakalım. Sonuçta biz sunacağız evet. Modern sabahlar olarak biz de sahnede olacağız sevgili dinleyiciler. Herkese davet ediyoruz bu güzel konser. Oddu Bursfon'un yararına olacağını da bir, bir kere teslim. daha hatırlatalım. Emrah'ın halıcı ve Ankara Müzisyenleri konserini. Zaman zaman. Bizim zamanımız. Zaman zaman.